Allahu Teala ve ve Muhammed Aleyhi ve Sallahu ve Aleyhi ve Vassallahu ve ve Vassallahu ve ve Vassallahu ve Vassallahu ve Vassallahu ve Vassallahu ve Vassallahu ve Vassallahu ve Vassallahu ve Vassallahu ve Vassallahu ve Vassallahu bu ders serisinin toplam 7 dersten oluşacağını söylemiştik. Niyetimizin öyle olduğunu söylemiştik. Ama öyle gösteriyor ki bu 8 ders olacak. Bunu e, buradan söylemiş olayım inşallah. Yani bu ders serisi toplam 8 dersten oluşacak gibi görünüyor inşallah. Evet dediğimiz gibi Muhammed bin Abdülvehhab'ın Nevakıdül İslam adlı eserinin muhtesar şerhede derslerimizin 5. dersindeyiz. İslam bozan usullarının da 6.sındayız. Şeyh diyor ki Rahimallah... 6. Man ve sellem الله, اقابه, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinden herhangi bir şeyle veya Allah'ın mükafatı ya da azabı ile alay eden kimse kafir olur. Altıncısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinden herhangi bir şeyle veya Allah'ın mükafatı ya da azabı ile alay eden kimse kafir olur. Bunun delili Allah Teala'nın şu sözüdür. De ki Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür dilemeyin siz imanınızdan sonra kafir oldunuz. Tövbe 65-66 Evet e, bu, dediğimiz gibi bu şeyhin zikrettiği. İslam'ı bozan hususların altıncısıdır. Ee, evet Allah'la, peygamber e, peygamberiyle ve dinden olan herhangi bir şeyle alay eden kimse kitabın ve icmanın delaletiyle kafir olur. Sövgüde bulunan ise, sövgüde bulunan ise haydi haydi ne olur? Haydi haydi küfre girer. Tabi bunun delillerinden biri İbn de dediği gibi şu ayettir ayetin az önce Şeyh Metin'de zaten ayeti verdi. Biz başından alalım. İbn-i de dediği gibi bu ayet buna delildir. Nedir ayet? Allah Subhanahu ve teala buyurur ki, münafıklar kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlerin müminlere indirilmesinden çekinirler. De ki siz alay edin. Allah o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Eğer onlara niçin alay ettiklerini sorsan elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür dilemeyin, siz imanınızdan sonra kafir oldunuz. Sizden tövbe eden bir grubu bağışlasak bile, bir gruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz. İşte İbn-i Teymi'ye bu ayeti delil getiriyor ve bu ayet için diyor ki, bu ifadeler diyor, şeyhülislam diyor ki, bu ifadeler Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, ve Resulüyle alay etmenin küfür olduğu konusunda nastır bu ayet. Kasıtlı olarak sövmek de haydaydı küfürdür. Yani, yani ne, ne diyor Şeyhülislam? Alay etme küfür olduğuna göre kasıtlı olarak sövmek de haydaydı küfürdür. Bu ayet Resulullah'ın kadrini, bakın bu ifadesine dikkat edin önemli bir ifade. Bu ayet Resulullah'ın kadrini yani değerini... <gülüyor> ciddi veya şaka yoluyla düşüren herkesin küfre girdiğine delalet etmektedir. Bu ayet Resulullah'ın kadrini ciddi veya şaka yoluyla düşüren herkesin küfre girdiğine delalet etmektedir diyor. Kadı Kadıiat da zaten eş-Şifasında bu ayeti delil olarak getirir. Yine İbn Teymiyye Rahimullah diyor ki bakın kardeşler diyor ki bu sözlere de dikkat edin. Şereften bahsediyor çünkü. Diyor ki büyük imamlardan biri olan İmam İshak İbn-i Rah farklı, farklı isimleri vardır. İshak İbn-i Rahüvey'in okulunu nasıl okulur? Bu çok farklıdır, ihtilaflıdır. Ee, Rahüvey diyelim. İshak İbn-i şunları söylemiştir. Şeyhul İslam diyor ki, büyük imamlardan biri olan İshak İbn-i şunları söylemiştir. Müslümanlar Allah'a söven veya peygamberine söven kimsenin ya da Allah'ın indirdiklerinden olan bir şeyi def eden yahut da Allah'ın peygamberlerinden birini katleden kimsenin Allah'ın indirdiği şeylerin hepsini ikrar etse bile işlediği bu fiil sebebiyle kafir olduğu konusunda icma etmişlerdir. Bu önemli nakli bir daha nakli zikrediyorum. Büyük imamlardan biri olan, Şeyhul İslam diyor ki büyük imamlardan biri olan İmam İshak İbn-i şunları söylemiştir. Müslümanlar Allah'a söven veya peygamberine söven kimsenin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 Şeyhülislam İslam İbni Teymiye diyor ki daha sonra kardeşler, meselenin aslı şudur, sövgüde bulunan kimse Müslüman ise hiç ihtilaf olmaksızın tekfir edilip katledilir. Bakın, meselenin aslı şudur, sövgüde bulunan kimse Müslüman ise hiçbir ihtilaf olmaksızın tekfir edilir, katledilir. Dört imamın ve diğer, diğer ee, adamlarının mezhebi budur. Bu konuyla ilgili olarak İshak ibn Rahweh ve benzeri imamların icmai zikrettikleri az önce ifade edilmişti diyor Şeyh Kuyumlu. O yüzden birisin akli balik ikra altında değil, akli balik ikra altında değil, ee, akli balik ikra altında değil, bulucağını ermiş bir insan. Kasıtlı olarak Allah'a küfür ettiği an, Allah'a sövdüğü an, işte bizim sokaklardaki bazı mahalle azı gibi Allah'a sövdüğü an muayyen olarak kafirdir. Cehaletin özrünün dahli yoktur. Çünkü bu mesele cehalet özrü değil. Çünkü bu söylediğim sınıftaki yeryüzündeki tüm insanlar Allah'a küfür etmenin küfür olduğunu bilirler. Muayyen olarak bunlar kafirdir. Evet sonra yine Şeyhul İslam ibni temin ediyor ki şunu demekteyiz. Allah'a sövmek veya peygamberine sövmek zahirde de batında da küfürdür. Sövgüde bulunan kimsenin bu yaptığı işin haram olduğuna inanması veya helal sayması yahut da inancında gevşek davranan biri olması arasında hiçbir fark yoktur. Fakihlerin ve imamın e, e, fakihlerin ve imanın söz, e, söz, söz ve amel olduğunu söyleyen diğer sünnet ehlinin görüşü bu yöndedir. Fakihlerin ve imanın söz ve amel olduğunu söyleyen diğer sünnet ehlinin görüşü bu yöndedir. Devam ediyor. İshak İbn-i olarak bilinen ve Şafi ve Ahmet'e denk seviyede olan kim o? İmam Ebu Yakub İshak İbrahim El-Hanzali şöyle demiştir. Müslümanlar Allah'a söven veya peygamberine söven kimsenin ya da Allah'ın indirdiklerinden olan bir şeyi def eden yahut da Allah'ın peygamberlerinden birini katleden kimsenin Allah'ın indirdiği şeylerin hepsini ikrar etse bile, işlediği bu fiil sebebiyle kafir olduğu konusunda icma etmişlerdir. Tereddütsüz, cehaletin dahli olmadan, çünkü zaten cehalet yok, dahli olmadan muayyen olarak sokakta duyduğunuz, Allah'a söven insanların hepsinin kafir olduğuna hükmedilir. Evet kardeşler, burayı anladıktan sonra diyoruz ki, bakın, sövmek ve alay etmek, Meselenin fıkhını da anlatıyoruz şimdi. Sövmek ve alay etmek haddi zatında küfür içerikli olup her yönden imana zıt sözlerdir. Sövmek ve alay etmek. Hem sövmek hem de alay etmek. Haddi zatında küfür içerikli. Her yönden imana zıt sözlerdir. Hatta söven kimse ciddi olmayıp mizahi davransa dahi bu sözler küfürden başka bir şeye muhtemel değildir. Bu nedenle de özürleri yoktur. Çünkü alay, ismi üzerinde alay. Biz toplumca da buna ne diyoruz? Alay diyoruz. Zaten kötü bir şey olduğu için buna alay diyoruz. Dolayısıyla herkes alayın alay olduğunu bilir. Bundan dolayı cehaletin dahli yoktur. Bakın cehalet özürdür müdür den yoksa değil midir denmez burada. Cehalet diye bir şey yok. Yani insanın kendisinin var olduğunu bilmesinde cehaletin olup olmadığı gibi. Küfrün küfür olduğunu, sövmenin sövme olduğunu herkes bilir. Zaten adam sövmeyi sövme olduğunu bildiği için sövüyor sövmenin sövme olduğunu bildiği için söver. Alay etmenin alay etme olduğunu bildiği için sövüyor. Evet. Ee, dediğimiz gibi ee, ee, sövmek ve alay etmek haddi zatında küfür içerikli ve her yönden imana zıttır. Hatta söven kimse dediğimiz gibi söven kimse ciddi olmayıp mizahi davransa dahi bu sözler küfürden başka bir şeye muhtemel değildir. Bu nedenle de özürleri yoktur. Bu nedenle de zaten Allah Teala'nın ne de ki Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyorsunuz? Özür dilemeyin. Siz imanınızdan sonra kafir olduğunuz sözlerinde, bu sözlerinde, Allah'ın bu sözlerinde alay eden bu kimseler öylesine söze dalıp eğlendiklerini söylüyorlar kardeşler. Bakın bu kimseler ayette siyah baktığınız zaman öylesine söze dalıp eğlendiklerini söylüyorlar, özür beyan ediyorlar. Peki Allah bunları yalanlıyor mu ayette? Ayette yalanlamıyor. Yani öylesine söze dalıp söylediklerini yalanlamıyor Allah. Bir ikrar ediyor. Allah Azze ve Celle yalanlamıyor. Allah Azze ve Celle'nin yalanlamaması onların doğru söylediklerine delalet eder. Öylesine söze dalıp söylediklerine delalet eder. Fakat buna rağmen Allah onları ne? Kafir saymıştır. Çünkü haddi zatında küfür olduğu bilinen bir husustur. Alay etmenin dinen caiz olmadığı bilinen bir husustur. Yeryüzündeki tüm insanlar hiç din inmese dahi herkes alay etmenin caiz olmadığını bilir. Herkes küfrün sövmenin kötü bir şey olduğunu bilir. Dolayısıyla cehaletin özrü diye bir şey burada Yoktur. O yüzden söylüyoruz Allah Azze ve Celle bu sözlerinde alay eden bu kimseler öylesine söze dalıp eğlendiklerini söyleyip özel beyan ettikleri halde Allah onları ne yalanlamamıştır. Bu da onları takrir ettiğini gösterir. Onların doğru söylediğini gösterir. Fakat buna rağmen Allah onları ne yapmıştır? Kafir saymıştır. İşte bütün bu manaları da Şeyhülislam Huluslam İbni Teymiye Sarimül ifade etmiştir. Şimdi şurada da hemen bir fayda vereyim. E, aklıma gelmişken her ilim talebesine her ilim talebesine yani e, belli akide metinlerini okuduktan ve belli meşayihleri belli bir süre veya dersleri takip ettikten sonra her insana mutlaka ve mutlaka zorunlu olarak Esarimul Meslulü okumasını tavsiye ederim. Yani Esarimul Meslul eseri Şeyhul İslam'ın bir ilim talebesinin kitabın, e, kütüphanesinde olmazsa olmaz. Olmadığı zaman büyük bir boşluk eksiklik hissedeceği kitaplardan birisidir. Evet. <gülüyor> devam ediyorum kardeşler. Şimdi e, yine İbn-i Teymiye'nin bakın Esarimul Meslur'unda ve El Cevab-ı zikretmiş olduğu çok hoş bir faydayı sizle paylaşmak istiyorum. Ben bu e, faydayı okuduğumda e, bir ara bu faydaya denk gelmiştim ben. Denk geldiğim için bu faydayı e, mutlaka e, kardeşlerle paylaşmak gerekiyor. Iste, yani paylaşmam gerektiğini düşündüm ve bunu size burada sunuyorum. E, kişinin imanını arttıracak hususlardan birisi. Bu bir. ikincisi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi e, müminlerin ne kadar çok sevdiğini gösteren bir şey. E, üçüncüsü e, Allah Resulü ile uğraşmak, onunla alay etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren bir fayda. Dördüncüsü e, Müslümanların e, imanının e, ne kadar veya ve Vesselam'a karşı buhz edilmesinin, dinle alay edilmesinin Müslümanları ne kadar da e, e, tetiklediğini o alay edenlere ee, ve dalga geçenlere sövenlere karşı ne kadar buğz edilmesi gerektiğini gösteren bir ifade bir faide. yani içerisinde onlarca ibret alacağımız husus var ee, kısadır bu hemen e, sarimul meslulda ve cevabı Sahihte ibni teymiye bunu naklediyor ee, yaklaşık bir sayfadır bunu size birebir nakledeyim hemen nakletmeden önce e, içeriğini kısaca şöyle anlatayım bu faydenin bakın e, e, müslümanlar kardeşler kafir olan düşmanlarını muhasara ettiklerinde yani çepe çevre kuşattıklarında Kâfirler bazen direnirlerdi. Bazen direnirlerdi. Yani Müslümanlar onları çepeçevre kuşatmışlar. Ee, yani Türkçe diğer bir ifade, ifadeyle de muhasara altına almışlar. Kâfirler de bazen direnirlerdi. Bu tarihte ma maruftur. Ee, çok güçlü bir şekilde direnirlerdi. E, çepeçevre sarıldıkları halde. Teslim olmamak için e, o e, Müslümanların o muhasaralığını def etmek için tüm güçleriyle direnirlerdi. Ve bu da bazen Müslümanları e, ümitsizliğe sevk ederdi e, ve dirençten düşürmeye sevk ederdi. Ancak o durumda yani o muhasara altında, o kafirlerin çepeçevre kuşatılmış e, durumunda bazen o kafirler Allah Resulü'nü hakaret ederlerdi. Söverlerdi, dini alay ederlerdi. Savaş esnasında vuruşuyorlar, oklar atıyorlar, kılıç sarılıyorlar. Bu arada sövgüler olurdu kafirler tarafından. İşte o zaman tarihte görülmüştür ki çok sefer, şimdi bunu zikredeceğiz. Müslümanlara. Fetih müyesser olurdu. Allah'a sövdükleri ve peygamberleriyle alay ettikleri andan itibaren o dirençleri, o kafirin o dirençleri tamamıyla kaybolurdu. Ve Müslümanlara fetih gerçekleşirdi. İşte tüm bunları Şeyhül İslam Rahimullah dillendiriyor ve diyor ki, Bakın kardeşler, çok önemli, çok güzel, çok hoş bir fayda. Şeyhül İslam İbn-i Rahimullah diyor ki, Buna benzer bir durum adil yani güvenilir. Fakih ve ilim ehli ve te tecrübe ehli birçok Müslümanın bize anlattığı üzere onların Şam sahillerindeki kaleleri ve şehirleri kuşattıkları zamanlarda çok kereler tecrübe ettikleri bir husustur ki bu günümüzde Müslümanların o bölgede Rumları kuşattıkları dönemde olmuştur. Bakın Şeyhul İslam'ın e, bazı ağır ifadelerle olmakla birlikte şunları söylüyor. Yani diyor ki, Şöyle durumlar olmuştur. Bu durumları kimler nakletmiştir? Adil, güvenilir, fıkıh ehli, ilim ehli, tecrübe ehli birçok Müslüman bize anlatmıştır ki diyor Şeyhul İslam. Yani o anlatılan kimselerin sika, güvenilir, e, fıkıh ehli, tecrübe ehli Müslümanlar olduğunu söylüyor. Bunlar Şam sahillerindeki kaleleri ve şehirleri kuşattıkları zamanlarda çok kere tecrübe ettikleri bir husus vardır diyor Şeyhul İslam. Hatta diyor günümüzde Müslümanların o bölgede Rumları kuşattıkları dönemde olmuştur diyor. Sonra diyor ki bu kimseler bize şöyle demektedirler. Bu güvenilir sika kimseler bize şöyle demektedirler. Bunu Şeyhülislam'a İslam'a söylemişler. Şeyhülislam İslam da bize naklediyor. Diyorlar ki bu kimseler, biz bir kaleyi ya da şehri bir ay ya da daha fazla süre kuşatma altında tutuyorduk ama alamıyorduk. Bakın subhanallah biz bir kaleyi ya da şehri bir ay ya da daha fazla süre kuşatma altında tutuyorduk ama alamıyorduk. Öyle ki Neredeyse ümitsizliğe kapılacak hale geliyorduk. Derken düşman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakaret, hakaret etmeye ve onun şanına dil uzatmaya başlardı da oranın fethi bize tez zamanda tez elden nasip ve müesser olurdu. Tekrarlıyorum. Derken düşman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakaret etmeye ve onun şanına dil uzatmaya başlardı da Oranın fethi bize tez elden nasip ve müyesser olurdu. Öyle ki bir veya iki gün gibi kısa bir süre geçmeden fetih gerçekleşir ve o yer büyük çatışmaların yaşandığı çetin bir savaşla fethedilirdi. Yine bu kimseler şöyle anlatırlar. Şeyhülislam devam ediyor diyor ki yine bu kimseler bize şöyle anlatırlar. Öyle ki onların Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ettiklerini duyduğumuzda onun hakkında söyledikleri bu sözden dolayı kalplerimiz onlara karşı öyle öfkeyle doluyor ve fetih'in tez elden gerçekleşmesi için bizzat gayret ediyorduk. Yine güvenilir arkadaşlarımızdan bazılarının bana anlattığına göre Şeyhülislam devam ediyor. Yine güvenilir arkadaşlarımızdan bazılarının bana anlattığına göre Mağribli Müslümanlar da Hristiyanlara karşı savaşlarında aynı durumu yaşıyorlarmış. Allah'ın düşmanlarına, bazen kendi katından azapla, bazen de mümin kulların eliyle azap etmesi onun sünnetindendir. Onun kanunlarından biridir diyor Şeyhul İslam İbn-i Es-Sarimul Meslulda ve Hristiyanlara yazdığı reddiyede el cevab Sahih Limen Beddere Dinel Mesih Mesih'in dinini de değiştirenlere doğru cevap verdiği adlı eserinde. <gülüyor> bu faydayı da size e, böylelikle bu faydayı da sizde böylelikle Paylaşmış oldum kardeşler. Evet. Konumuzla da ee, nispeten alakalı olduğu için. Evet. Şimdi meselelerimize devam ediyoruz. Şimdi kardeşler bakın. Şurada şöyle bir tembih var. Biz şimdi olayın hakikatini anlattık. Alay etmenin küfür olduğu, cehaletin dahlinin olmadığı vesaire. Şurada bir tembih var. Bakın. Bir söz söyleyip de veya şöyle diyelim. Bir söz söyleyip ya da bir fiilde bulunup da bu söz veya fiilin içeriğinin sövgü ve alay olduğunu bilmeyen kimse tekfir edilmez. Bakın bir insan bir söz işliyor veya bir fiilde bulunuyor ve bunun kesinlikle alay içeren bir fiil olduğunu bilmiyor. Veya alay içeren bir söz olduğunu bilmiyor. Ne gibi? Mesela Türk olmayan bir kimse düşünün. Türk olmayan bir kimse. Manası şeratten olan herhangi bir şeyle alay etmek olan bazı ifadeler kullanıyor. Bazı ifadeler kullanıyor. Bu ifadenin anlamı şeraatle alay içeriyor. Ama bu adam bu Türkçe sözleri ezberleyerek söylemiş ve Türkçeyi hiç bilmiyor. O ezberlediği söyledi kelimelerin de Türkçe karşılığını e veya işte kendi dilindeki karşılığını bilmiyor. Bu bizim konumuzun dahli dışındadır. Anladık mı kardeşler? Bu bizim konumuzun dahli dışındadır. O yüzden i̇bn Teymiye yine es ne diyor? es sarim Hazreti Mesul'da Hz. Peygamber'e eziyet verdiğini bilmeksizin bir kimse bir fiil işlerse ve bu fiiliyle Hz. Peygamber'e eziyet etmeyi kastetmese böyle yapmaktan nehyedilir ve bu fiili bir masiyet olur. Mesela bir insan bazı sözler sarf ediliyor. Diyorlar ki bak farklı bir dilde Şeyhülislamın Hulusi'nin Düşünün ki burada X isiminde bir şahıs var. Türkçe bilmiyor. Ben ona, e diyelim ki İngilizce biliyor. Adam sadece İngilizce biliyor, Türkçe bilmiyor. Ben ona Türkçe bazı şeyler ezberletiyorum ve diyorum ki bak sen Türkçe bilmiyorsun ama benim sana ezberlettiğim bu ifadelerin içerisinde peygamberle alay var. İşte o zaman söylese yine kafir olur. Anladık? Bakın Şeyhul İslam söylüyor. Hz. Peygamber'e eziyet verdiğini bilmeksizin bir kimse bir fiil işlerse veya bu fiiliyle Hz. Peygamber'e eziyet vermeyi kastetmese böyle yapmaktan ne yedilir? Ve bu fiili bir masiyet olur. Düşünün ki bazen öyle fiiller vardır ki, bazen öyle fiiller vardır ki, haddi zatında kesinlikle eziyet ve alay kastedilmemiştir. Şimdi eziyet ve alay olduğunu, olduğu var olan tüm fiil ve sözler, kabul gören tüm fiil ve sözler ittifaka nedir, nedir dedik? Cehalet özür değildir. Ama bir insan düşünün ki bir fiil işliyor ve onu peygambere bir eziyet verme olarak bilmiyor. Mesela İbnü Teymiye buna da şunu örnek veriyor. Mesela Hazreti Peygamber'in sesinden daha fazla e, yani Hazreti e, sesini Hazreti Peygamber'in sesinden daha fazla yükseltmek gibi. Halbuki Allah bunu ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Kişi geliyor sesini Hazreti Peygamber'in sesinden daha fazla yükseltiyor. Bunun bir eziyet olduğunu bilmezse. Bu konumuzun dışında. Ama düşün ki bir insan peygambere mahalle ağzıyla sövüyor. Bunun sövme olduğunu yeryüzündeki herkes bilir. O yüzden bunun cehaletin özür mü değil mi denmez. Özür mü değil mi sorusu e, yokluk üzerine konuşmaktır. Tamam? Oraya dikkat çekelim. O yüzden diyoruz ki Hz. Peygamber'e eziyet vermeyi kastetmese böyle yapmaktan nehyedilir ve bu fiili bir masiyet olur sesini Hz. Peygamber'in sesinden daha fazla yükseltilmesi gibi. Devam ediyor Şeyhülislam. Huluslam. Ancak Hz. Peygamber'e ezi, Peygamber e eziyette bulunmayı kastederse mesela kişi sesini yükselterek kastı Peygamber'e eziyet vermekse bile bile veya Hz. Peygamber'e eziyet ettiğini bile bile böyle bir eylemde bulunsa bu fiil, bu fiil küfrü ve işlemiş olan amelin heba olmasını gerektirir diyor Şeyhülislam Huluslam es Yine İbnül Kayyum Rahimullah Rahimollah da diyor ki kardeşler bir kimse kasıtlı olmadığından veya bilmediğinden dolayı bir söz söylerse yahut da bu sözün manasından başka bir manayı murad etse o sözüyle neyi murad etmemişse o şey bu kimse için gerekli olmaz diyor. Allah'ın peygamberiyle göndermiş olduğu din budur diyor İbnül Kayyim el-İlam el-Muvakki'inde kardeşler. Evet şimdi burada önemli bir fayda daha verelim. Bu fayda çok önemli. Çünkü bu faydenin içerisinde bazı konumuzla alakalı ilmi anlamlar var. Oralar anlaşılmadığı için bazı insanların küfre girdiği zanılıyor. Bu da ayrı bir cehalet. O yüzden şöyle bir faydayı verelim size. Nakledelim. Bakın Şeyh Allame İbn-i Hüseyin Rahimullah kardeşler. Allah'ın dinine bağlılık gösteren, kimselerle alay eden bazı insanlarla ilgili olarak kendisine soru soruluyor. Bu kimselerin hükmü nedir? sorusu soruluyor İbn-i Hüseyin'in Allah'a. E, kim bu kimseler? İşte Allah'ın dinine bağlılık gösteren kimselerle alay eden bazı insanlar. Bu insanlar hakkında soruluyor. Bu kimselerin hükmü nedir? So şeklinde soruyorlar Şeyh İbnü i e. birebir cevabını size naklediyorum harfiyen. Diyor ki, cevap Allah'ın emirlerini uygulayarak Allah'ın dinine bağlılık gösterenlerle alay edenler de büyük bir münafıklık bulunmaktadır. Allah'ın emirlerini uygulayarak Allah'ın dinine bağlılık gösterenlerle alay edenlerde bir tür münafıklık bulunmaktadır. Zira Allah Teala münafıklar hakkında şöyle buyurmuştur: Sadakalar hususunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah işte onlarla alay etmiştir ve onlar için elem verici azap vardır. Sonra devam ediyor İbn Useymin. Eğer bu kimseler Onların üzerine bakın dikkat edin e, kura, kural kuraldan bahsediyor bize buna biraz daha değineceğiz kuraldan bahsediyor bize bakın diyor ki eğer bu kimseler o alay ettikleri kimselerin üzerinde bulundukları şeratten dolayı alay ediyorlarsa onların bu alay edişleri şeratla alay etmek demektir yani ne demek düşünün ki karşıda bir Müslüman var ona o Müslümanla alay ediyorsun. Eğer zatıyla alay edersen yani şahsın kendisiyle alay edersen bu haramdır. Ama üzerindeki bulunduğu dine tabi olmasından, dininden dolayı üzerindeki bulunduğu şeraattan dolayı o kişiyle alay edersen bu nedir? Bu küfürdür. O yüzden bakın dikkat edin buna. Eğer bu kimseler onların üzerinde bulundukları şeraattan dolayı alay ediyorlarsa onların bu alay edişleri şeratla alay etmek demektir. Şeratla alay etmek ise küfürdür. Sünnete ittiba edişlerinden bakın buraya dikkat edin. Sünnete ittiba edişlerinden sarfı nazar ederek. Sünnete ittiba edişlerinden sarfı nazar ederek. Yani ne demek istiyor? Sünnete ittiba edişlerine bakmaksızın onların şahıslarını ve kıyafetlerini kastederek alay diyorsa bu sebepten ötürü tekfir olunmazlar. Çünkü insanın bir başkasının yapmış olduğu amel veya fiilden sarfı nazar ederek şahıs şahsıyla alay etmesi mümkündür. Evet bu mümkündür. Müslüman olmakla beraber alay etmek mümkündür. Fasık olursun. E, e, günah işlemiş olursun. Ama yine de büyük bir tehlike üzerindedir diyor kafir de demesek. Dolayısıyla düşünün bir insan var sakalıyla alay ediyorsun onun. Mesela düşünün ki bir insan sakal bırakmış. Uzatmış sakalını, bayağı bir uzatmış. Diyelim bir, bir yerden çıkıyor, bir yerden çıkmıyor adamın sakalı veya çok gür, sık. Yüzünün tamamını kapatmış, gözlerine yakın yere kadar gelmiş. Karşı taraf da onun o tipine tipiyle alay ediyor. Ya şu sakala bak falan. Bu insan kafir olmaz. Bu insan yaptığı alaydır ama kastı o sakalın, ona, onun sünnete ittiba oluşu. Sakalın zatı dindeki yeri o adamın sünnete itibar ittiba oluşuysa bu insanın yaptığı küfürdür. O yüzden dolayısıyla mü, mü, muayyen olarak bir insan kişinin sakalıyla alay etti bu insan küfür işlemiştir, kafirdir diyemezsin. Çünkü fiili sözü muhtemeldir. O yüzden biz nice sakallık insanlar da görüyoruz. Kardeşlerimizden de bazen arkadaşlar arkadaşlar şakalaşıyor, alay ediyor. Ya bu ne hal? Bu ne sakal? Bu kadar da bol mu giyinir? Şakalaşıyor vesaire. Eğer kastı onun bizzat kıyafetinin kendisi ise, yani o dine bakmaksızın sünnet üzere oluşuna sarfı nazar ederek bunu derse bu küfür dildir. O yüzden Şeyh e, O yüzden İbnu Saeimin e, sünnete ittiba edişlerinden sarfı nazar ederek diyor. Şahslarını ve kıyafetlerini kastederek alay ediyorsa bu sebepten ötürü tekfir olmaz. Hatta Şeyh, e, Şeyh İbnu Saeimin sakallı alakalı, az önce söylediğim e, meseleyle sakal ve buna benzer şeylerle de alakalı sözleri var bu anlamda. Evet bunu bilelim kardeşler. Ama tabii bakın <gülüyor> şunu şunu şunu şunu söyleyelim. Ama yine de büyük bir tehlike üzeredir diyor Şeyhulüs. Şeyh, Şeyh İbnü Seymin sözünde bu sonuçta zaten dediğimiz gibi haramdır. Nasıl? Şiddet öfkeden dolayı Allah küfredenle normal şekilde böyle küfreden arasında fark var mı hocam? Şuurunun gitmesi hariç. O yüzden cümlemi dikkat edersen buluğa ermiş dedim. Başka aklı balık dedim. Akıl Heh, ve kast ederse dedim. O yüzden sen benim Rabbimsin diyor. Ben senin Rabbi'm diyor Allah'a. Onlardan bahsetmiyoruz tamam. O yüzden bugün mahallede o adam ona yumruk attı. O da sinirinden dolayı Allah'a küfür etti. Ha, bu şuuru kaybolu değil. Hiçbirinin şuurunun falan kaybolduğu değil. Çok kızgındır ama şuuru kaybolmuyor. Evet. Bunlar devlet indinde alır, tövbe ettirilir vesaire. Çeşitli farkları vardır ama bunlar öldürülür. Peygamber'e söyledikleri için bunlar... Öldürülür. Evet devam ediyoruz. Ee, şimdi yine bazı tembihler vereceğiz kardeşler burada. Bazı önemli tembihler var. Bakın konumuzla alakalı. Şimdi dikkat edin. Bazen bir hüküm söylüyoruz. Altında diyoruz tembihler var. Sonra diyoruz ki bakın burada bir fayda var. Sonra diyoruz ki bazı tembihler var vesaire. Bunlara dikkat edin. Çünkü biz daha birinci dersimizde ne dedik? Bazı fa e, meselelerin hükümlerini belirteceğiz hükümlerin altında tembihler vereceğiz, tembihlerin altında faydalar vereceğiz bilin. Çünkü bunların hepsi sizin için tabir sayısı satır başı olmuş oluyor. Şimdi bazı tembihler var bakın birinci tembih. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına sövmenin hükmü. Şimdi biz bizim meselemiz dinle dinden olan bir şeyle peygamberle Allah'la alay etme hususu. Dolayısıyla bunların altında çok önemli bilinmesi gereken zorunlu başlıklar var. İşte bu bağlamdan yola çıkarak bu zorunlu önemli başlıkları bilmemiz lazım. Peygamberin zatıyla alay etmek veya peygamberin diniyle kendisiyle alay etmenin ee, yakından ilişkisi olarak peygamberin hanımlarına sövme diye bir husus söz konusu. Yine sahabelerine sövme, sövme diye bir husus söz konusu. Tüm bunların hepsini ele, ele alacağız şimdi burada. Detaylarını ele alacağız. Peygamberimizin hanımlarına sövmenin hükmü ne? Sahabelerin hanımlarına sövmenin hükmü, sahabelerin zatlarına sövmenin hükmü nedir? Onlarla alay etmenin hükmü nedir? Bunların taksimatları, haram olan, caiz, e, haram olan, e, küfür olan hangileridir, hangi kısımlarıdır? Bunların hepsine e, özlü de olsa değineceğiz ve taksimatlara gideceğiz. İyi dinlememiz gerekir. Evet. Şimdi bazı tembihler var. Birinci tembih dediğimiz gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına sövmenin hükmü. Bakın. Kardeşler, bir insan gelip de desek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına sövmenin hükmü nedir? Şimdi akla iki soru geliyor. Bir, bir zat Ayşe'nin zatına sövme. İki, diğer hanımlarına sövme. Ayşe'nin Ayşe'nin zatına sövme ile diğer hanımlarına sövme aynı mıdır? Eğer Ayşe'nin zatına sövmek küfürse, o zaman diğer hanımlar aynı dersek diğer hanımlara da sövmenin hükmü küfür olur. Eğer Ayşe radıyallahu anh'a sövmenin e, onu e, veya e, iftira e, mesela zina iftirası atmanın küfür olduğunu söylersek bu peygambere eziyettir. E, dolayısıyla diğer hanımları da buna dahil oluyor mu vesaire. Bu türlü çetrefilli karışık gibi görülen meselelere dikkat edin. Birinci tembihimiz. Nebi sallallahu hanımlarına sövmenin hükmü. İbn-i Teymiye diyor ki. Hazreti peygamberin eşine söven kimseyle ilgili olarak Kadi Ebu Ya'la Hambeli şunları söylemiştir. Allah'ın temize çıkardığı bir şeyden ötürü Hz. Ayşe'nin namusuna iftira eden kimse hilafsız olarak küfre girmiştir. Başkaları da bu konuda icma bulunduğunu söylemişlerdir diyor. Hatta bakın kardeşler sözü edilen icma baktığımızda İbnül Kayyim de Zadül Maat'ta zikreder i̇bn Kesir de Nur suresinin tefsirinde bu icmayı zikreder. Tamam? İbn-i Teymiye bunu nakletti Kadı Ebu Ya'la'dan. Biz de izafe olarak bunu söyledik. Bu Kadı Ebu Ya'la dışında İbnül Kayyım de icmayı zikreder Zadül Meyatta. İbnül Kesil de Nur suresinin tefsinde icmayı zikreder. Bakın birçok imam bu hükmü açık olarak dile de getirmiştir. İbnül Teymiye daha sonra diyor ki bakın Hazreti Ayşe dışında ...diğer hanımlarına söven kimse ile ilgili iki görüş bulunmaktadır. Yani ehli sünnette, alimler arasında... hazret Ayşe dışında diğer hanımlarına söven kimse ile ilgili iki görüş bulunmaktadır. Birinci görüş... ...Peygamberin... Hz Ayşe dışındaki diğer hanımlarına sövmek... ...herhangi bir sahabeye sövenle aynıdır. Birinci görüş bu. O zaman... Bu görüşün ne olduğunu bilmemiz için sahabelere sövmenin hükmünü bilmemiz gerekir değil mi? Çünkü birinci görüşe göre ne? Hazreti Ayşe dışındaki hanımlarına sövmek, diğer sahabelerle söv diğer sahabelere sövmekle aynı hükümdedir. Bu birinci görüştür diyor Şeyhülislam. İkinci görüş ise ki diyor en sahi görüş de bu ikinci görüştür. racı olan doğru görüş bu ikinci görüştür. Şudur diyor. Şöyle ki müminlerin annelerinden herhangi birinin namusuna iftira eden, Hazreti Ayşe'ye iftira etmiş gibidir. Çünkü böyle bir iftirada Resulullah sallallahu aleyhi bakın işaretler noktasına bakın. Çünkü böyle bir iftirada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lekelenmesi ve değerinin düşürülmesi söz konusu olup eşlerinin dikkat edin eşlerinin kendisinden sonra nikahlanmasından daha büyük bir ceza içermektedir. Bir insan peygamberin hanımını harçatı tutup nişan nikahlasa bundan daha büyük bir ceza içermektedir. Sonra Şeyhül İslam diyor ki, daha önce biz Allah ve Resulüne alay edenler var ya, esiyet edenler var ya, Allah onlara dünya ve ahirette lanet etti ve onlar için mühim yani alçaltıcı bir azap hazırladı. Azap elliyi getiriyor. Daha önce bu ayet hakkındaki sözlerimizi düşünün diyor. Yani buradaki çıkan istidlal bu ayette net bir şekilde delalet ediyor. Bu birinci e, husus. Birinci tembih. Böylelikle bunu anladık. İkinci tembih'e geçiyoruz bakın. Sahabelere sövmek. Dolayısıyla sahabelere sövmenin kısımlarını anladığınız zaman da birinci görüşü anlamış olacaksınız. Ama biz dedik raci olan ikinci görüş. O da nedir? Peygamberin hanımlarından herhangi birinin namusuna iftira eden Hazreti Ayşe'ye iftira etmiş gibidir. Raci olan da budur. Allah ve Resulüne eziyet edenler var ya ayeti buna da zaten delalet ediyor. Evet ikinci tembihimiz kardeşler. Sahabelere sövmek haramdır. Bukhari ve Müslim'deki Ebu Said el-Hudri'den gelen rivayette aleyhissalatü vesselam ne diyor? La tesubbu ashabi. Felew enne ahaduhkum. Felew enne ahadakum. Enfeqa mithle uhudin zeheben ma belege mudda ahadihim vela nasifehu. Ashabıma sövmeyin. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Nehy ediyor. Nehir neyi gerektirir? Asitibariyle haramlığa delalet eder. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ashabıma sövmeyin. Zira sizden biriniz Uhud kadar altın infak etse de. Onlardan birinin iki avuç dolusuna veya bunun yarısına bile ulaşamaz diyor aleyhisselatu vesselam. Bakın kişinin sahabeye sövmesi nedeniyle tekfir edilip edilmemesi meselesinde İmam İbnu i Teymiye'nin de zikretmiş olduğu bazı detaylar konusu, söz konusudur kardeşler. Sahabeye sövülmesi nedeniyle kişinin tekfir edilip edilmemesi meselesinde İbn-i Teymiye da zikretmiş olduğu bazı detaylar söz konusudur. Bakın faydalı olduğu ve daha iyi anlaşılması için gerekli olduğunu düşündüğüm için bu hususun özetini size vermek istiyorum kardeşler. Meselenin özetini ve fıkhını bilmemiz gerekir. Bakın sahabeye sövmenin farklı halleri vardır kardeşler. Sahabeye sövmenin farklı halleri vardır. Birinci hal küfür içeren bir şeyle birlikte ashaba sövülmesi. Zaten küfür içerdiği için bu nedir? Küfürdür. Bakın birinci hal neymiş? Sahabeye sövmenin birinci hali. Küfür içeren bir şeyle birlikte ashaba sövülmesi. Bu küfürdür zaten. Neden? Çünkü küfür içeren şeyle ee, sövüyor. Mesela İbn-i Teymiye'nin dediği gibi sövme ile birlikte Ali'nin ilah olduğunu veya peygamber olduğunu ama Cebrail'in hata sonucu bu risaleti Ali'ye ulaştırmadığı iddiasında bulunan kimsenin küfürü ee, küfrü gibi i̇şte İbn Teymiyye diyor ki bunun küfünde şüphe bulunmamaktadır. Hatta böyle bir kimsenin tekfir edilmesinde duraksama gösterenin küfründe de şüphe yoktur diyor Şeyhül İslam İbn Teymiye. Bu birinci hal. İkinci hal Ashab'a yönelik sövme fiilinin onların ne adaletlerine ne de dinlerine yönelik olmaması yani adaletlerine ve dinlerine ilişmemesi yani sövmelerinin sonucunun adaletlerine veya dinlerine dokunmaması işte bu küfür değil haramdır tamam mesela işte birisine cimri demen gibi tamam? bilgisiz demen gibi cahil demen gibi korkak demen gibi Bakın İbn Teymiye bunu dile getiriyor. Rahimullah diyor ki, adalet veya dinlere hakkında yaralayıcı ifade kullanmadan. Bakın dinlere hakkında olmayacak. Şanslara hakkında olacak. Ondan bahsediyor. Adalet veya dinlere hakkında yaralayıcı ifade kullanmadan. Mesela bazısını cimrilikle, korkaklıkla, bilgisizlikle, zahit olmakla ve benzeri biçimde nitelemek suretiyle ashabe söven kimse edeplendirilmeyi ve cezalandırılmayı hak eder. Sadece bu fiilinden ötürü kafir olduğuna hükm olunmaz. Böyle kimseleri tekfir etmeyen ulemanın sözleri bu manaya hamledilir diyor Şeyhul İslam. Bu da ikinci hal. Üçüncü hal. Sahabeleri söylemenin üçüncü hali. Sahabeden çoğunun kafir veya fasık kabul edilmesi. Sahabeden çoğunun kafir veya fasık kabul edilmesi. Yani sahabenin çoğunun kafir veya fasık olduğunu söylemek. Bakın kardeşler bu hal Kur'an'ın yalanlanmasından ötürü küfürdür. Bu hal Kur'an'ın yalanlanmasından ötürü küfürdür. Bakın Şeyhul İslam İbni Teymiye'nin bu konuyla alakalı birebir sözlerini size naklediyorum. Bakın birebir. Bir sayfalık çok değerli önemli sözü var. Birebir size naklediyorum. Şeyhul İslam İbni Teymiye bununla alakalı diyor ki bunun da ilerisine geçip Resulullah'tan sonra çok az sayıdaki on küsür kişi müstesna olmak üzere ashabın mürted olduğu veya büyük çoğunluğunun fasık olduğu iddiasında bulunan kimsenin de kafir olduğu konusunda hiçbir şüphe bulunmamaktadır. Çünkü böyle bir kanaate sahip kişi birçok yerinde sahabeden razı olduğunu ve övgüyle anıldıklarını belirten Kur'an'ı yalanlamış olmaktadır. Ve hatta böyle bir kimsenin küfründe şüphe eden kişinin küfrü de kesindir. Zira böyle bir, böyle bir söylemin ihtiva ettiği mana Kur'an'ı ve sünneti nakleden kişilerin kafir veya fasık oldukları hakkında siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyrulan ve en hayırlı nesli de ilk asırdakiler olan ümmetin genelinin kafir ve fasık olduğu anlamındadır. Bakın görüyor musunuz illeti? Bunların yani bize Kur'an ve sünneti getiren insanların kafir ve fasık olduğunu söylemek olur. Dolayısıyla bunun küfründe şüphe yoktur. Devam ediyor. Ayrıca bu kan hatta orayı bir daha okuyayım. Bakın illeti yakalayın diye. Çok önemli. Çünkü böyle devam ediyor ki çünkü böyle bir kanaate sahip kişi yani azı hariç, hepsini kafir veya fasıkla suçlamak diyor ki bunun söylediğinin çıkışı şudur. Vardığı sonuç şudur. Diyor ki böyle bir kanaatte sahip kişi birçok yerinde sahabeden razı olduğunu ve övgüyle anıldıklarını belirten Kur'an'ı yalanlamış olmaktadır. Ve hatta böyle bir kimsenin küfründe şüphe eden kişinin küfrü de kesindir. Neden? Illeti getiriyor. Zira böyle bir söylemin ihtiva ettiği mana Kur'an'ı ve sünneti nakleden kişilerin kafir veya fasık oldukları hakkı, fasık oldukları anlamına gelmektedir. Ve siz İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyrulan ve en hayırlı nesli de ilk asırdakiler olan ümmetin genelinin kafir ve fasık olduğu anlamıdır. Ayrıca devam ediyor. Ayrıca bu kanaat zımmen bu ümmetin en şerli ümmet olduğu ve bu ümmetin ilk geçen nesillerinin en şerli kesimini teşkil ettiği manasına gelmektedir böyle bir kanaatin küfür olduğu İslam dininden zaruri olarak bilinmesi icap eden hususlar dahilindedir. Böyle bir kanaatin küfür olduğu İslam dininden zaruri olarak bilinmesi icap eden hususlar dahilindedir. Bu nedenle genellikle bu tür görüşlerin kendisinden sadır olan kimsenin zındık olduğu açıktır. Zaten diyor bu türlü görüşlere sahip olan asıl da zındık zaten. Asıl itibariyle zındık. Yani bunların çoğu münafıklardan geliyor. Ama Asıl itibariyle Müslüman olup da bunları da söyleyen insanlar çıkıyor. Bunların da küfründe şüphe yoktur diyor zaten. O yüzden diyor ki bu nedenle genellikle bu tür görüşlerin kendisinden sadır olan kimsenin zındık olduğu açıktır. Zındıkların birçoğu mezheplerini gizlemeye çalışırlar. Şimdi bu sözlerine dikkat edin kardeşler. Bakın subhanallah. Dikkat edin. En son diyor ki Şeyhul İslam. Onların yani bu türlü insanların. Bakın Şeyhülislam sika bir insandır. Ve sika insanlardan bunu naklediyor. Biz hadis usulü gibi tutup bunu alırız. Bakın Şeyhülislam bize ne naklediyor. Diyor ki bu tür insanların hayattayken de ölüm halinde de yüzlerinin domuz suretine çevrildiğine dair Allah'ın cezalandırılmasının söz konusu olduğu hususunda mütevatir olarak nakiller gelmiştir bize. Tekrarlıyorum. Şeyhul İslam diyor ki bu türlü kimselerin hayattayken de ölüm halinde de yüzlerinin domuz suretine çevrildiğine dair Allah'ın cezalandırılmasının söz konusu olduğu hususunda mütevatir olarak nakiller gelmiştir. Son olarak da diyor ki bakın kardeşler. İlim adamları bu konuda kendilerine ulaşan bilgileri bir arada derlemişlerdir. Görüyor musun? Hatta diyor ilim ehli. Bu insanların ölümünde de dünyada da birçoğunun birçok e, bu şekilde kişi vaki olmuştur. Dünyada da ölürken de yüzleri domuz suretine çevirmiştir. Bunlar şahit olmuştur. Allah'ın cezalandırılması bilinmektedir. Sika insanlar tarafından bize gelmiştir. Hatta diyor ki İbn-i ilim adamları bu konuda kendilerine ulaşan bilgileri bir arada derlemişlerdir. Bu konuyla alakalı kitap yazanlar olmuştur diyor Şeyhul İslam. Hatta devam ediyor örnek de veriyor. Böyle bir kitaba dair diyor ki bu konuda tasnifte bulunanlardan biri de Ennehyu An Sebil Ashhabi ve ma jaa fihi min el-ism ve'l-iqab'la eseriyle Ebu Abdullah Muhammed İbn Abdulvahid el-Makdisidir el diyor. Ne diyor Şeyhül İslam? Yani diyor ki Ebu Abdullah Muhammed İbn e, Abdulvahid el-Makdisi bir kitap yazmıştır. Bu kitapta bu kitabı şöyle isimlendirmiştir. Ennehyu Ennehyu An Sebil Ashhabi ve ma jaa fihi min el-ism ve'l-iqab. Türkçe karşında şöyle diyebiliriz sahabeye sövmekten, sövmekten nehyetmek ve e, sahabeye sövenlerin e, karşılaştıkları e, ceza ve azaba dair nakiller. Böyle bir kitap da yazılmıştır ve ilim ehli bu türlü insanların bu hallerini derleyen kitaplar dahi yazmışlardır diyor Şeyhülislam. İşte bu da Allah Resulü ile onun ashabıyla uğraşmanın ne kadar büyük bir musibet ve bela olduğunu ve insanı ne hallere soktuğunu gösteren hususlardandır ki az önce bir fayda daha vermiştim hatırlarsanız dersin ortalarında ne demiştik bazen Müslümanlar bir ay kale etraflarında çepeçevre kuşatırlardı o kaleyi alamazlardı Allah Resulüne söyledikleri zaman iki gün içerisinde fetih nasip olurdu o yüzden zaten birçok rafizi gulatlarına baktığımızda zaten ee, bu bile e, imanı olan insanlar tarafından net bir şekilde suratlarının yavaş yavaş domuz suratına çevrildiği görülüyor. Allah subhanahu wa ta'ala nuru almış bunların yüzünden. Evet. Dördüncü hal kardeşler. Lanet okunması ve yaptıklarının çirkin görülmesi. Ancak bakın e, şu e, yanıltmasın sizi. Nasıl maymuna çevrildi? Aynı o şekilde. Gerçek çevrilme söz konusu burada. Gerçek çevrilme bu sikay insanlar tarafından nakledilmiş. Sabit olmuş. Şeyhülislam İslam da bunu ikrar ediyor. Evet. Şimdi dördüncü hal kardeşler bakın. Lanet okuması ve yaptıklarının çirkin görülmesi. Sabelere lanet okuma ve yaptıklarının çirkin görülmesi. Bu durumda hükümledir. Şeyhul İslam diyor ki bakın bu tereddütlü bir hüküm durumdur. Görüyor musunuz biz bir sürü tekfir derslerinde bu derslerde de ihtimalli meselelerde tekfir edemeyiz diyoruz. Bakın burada da bu konudur. Kişi zatından dolayı karşı tarafa lanet okur ya da dinlerinden dolayı. Bu meçhul. O yüzden Şeyhülislam diyor ki bakın lanet okumaya gelince bu tereddütlü bir durumdur. O yüzden İbn-i Teymiye'nin birebir sözünü naklediyorum. İbn-i Teymiye diyor ki lanet okuyan ve yaptıkları şeyleri çirkin gören kimselerin bu durumları ya kinden dolayıdır, yani zatlarına kin duyuyordur, sevmiyordur, kinden dolayıdır ya da itikat nedeniyle lanet okumadır. İşte bunların lanet okumaları kin ve itikat arasında gidip geldiğinden dolayı ihtilaf söz konusudur diyor Şeyhülislam. O yüzden ne diyoruz kardeşler? Eğer itikattan ötürü ise bu lanet etme tekfir edilir kişi. Ama kinden ötürü ise tekfir edilmez. Çünkü kinden ötürü lanet okumak hangi hale dahildir? İkinci hale dahildir. Neydi ikinci hal? Sahabelerin dinini olmak sizin kişiliklerine hakaret etmekle alakalıdır. Dolayısıyla bu lanet kişinin zatına, zatıyla alakalı olabilir veya dininden dolayı üzerinde bulunduğu sünnete ittiba edişinden dolayı ee, lanet okuma olabilir. Bu küfürdür ama zatından dolayı lanet okusa bu küfür değildir. O yüzden sahabeler bile kendi alanında birisi birisine münafık diye bilmiştir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu kişiye döner. O yüzden burada İbn-i diyor ki işte burada tereddüt söz konusudur. Yani tespit etmek gerekir. Bakın bunların hepsi ince detaylardır. Bunların çoğu bilinmeyen meselelerdir. Yani kardeşlerin bu konularda gafil olduğu meselelerdendir. Bunları bilmemiz gerekir. Yani tevhid ehli insanların, yani biz ashabı bilmeyeceğiz de neyi bileceğiz? Ve birçok bir mesele var. Yani sadece bu ashab meselesi değil. Birçok mesele var. Tafsilat, yani kardeşler, tafsilat bilinmediği müddetçe daima boşluk ve eksiklik kalacaktır. Ve kişi, kişi cüretkar olur. Tafsilatları bilemesi. Çok basit bir şekilde hüküm belirtebilir karşı tarafa. Küfür değil bu. Çok basit söyleyebilir. Veya küfürdür bu. Çok basit söyleyebilir. Bunların hepsi cehalettir. O yüzden aslı itibariyle bu türlü meselelerin hepsi ilim ehlinin işidir. O yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi tembihlerimize dönüyoruz. Üçüncü tembih kardeşler. Şimdi Şeyh Rahimullah'ın verdiği altıncı husus neydi? Yani biz sabahtan beri birçok farklı farklı şeyler anlattık. Ama hepsi anlattıklarımızın hepsi neyle alakalı? Muhammed bin Abdülvehab'ın zikrettiği İslam bozan unsurların altıncısıyla alakalı. Hemen hatırlatalım. Neydi altıncısı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dinden herhangi bir şeyle veya Allah'ın mükafatı ya da azabı ile alay eden kimse kafir olur. Delil olarak da zaten e, tövbe 65 66'yı vermişti. Bütün bu sözleri çeşitli tembihlere, faileleri bu söz üzerine verdik. Çünkü bütün hepsi önemli ve bu hususla alakalı. Şimdi bu hususla alakalı bir meseleyi daha ele alıyoruz. Bakın üçüncü tembi olarak. Şimdi söven ve dinle alay eden kimselerle bir arada oturmanın hükmü. Bu çok soruluyor. Yani mesela bir ortam var sövülüyor. Dinle alay edilen bir e, grup var. Onlarla oturmanın bir arada oturmanın hükmü. Bakın kısaca buna değineceğiz. Söven ve dinle alay eden kimselerle bir arada oturmak haramdır öncelikle. Şunu bileceğiz. Söven ve dinle alay eden kimselerle bir arada oturmak haramdır. Bunda zaten hiçbir şüphe yok. Sorun yok. O yüzden zaten Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Diyor ki o yani Allah kitapta size şöyle indirmiştir ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini iş, e, işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar kafirlerle beraber oturmayın. Sonra da ne diyor Cehaven? Sonuç, sonuç olarak İden e, innekum iden Misluhum. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Onların aynısı olursunuz. Bakın. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar kafirlerle beraber oturmayın. İnnekum idem misluhum. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Onların aynısı olursunuz. Bu haram olduğuna dereot ediyor. Tabi şunu da şurada belirtelim. Özellikle şu nokta çok soruluyor. Diyorlar ki mesela alay edenlerle oturmak küfür müdür? Yani bir mecliste alay ediliyordu, sen kalkmadın oradan. Allah'la ayetleriyle alay ediyordu, kalkmadın, gitmedin, oturdun. Küfür müdür? Çünkü ayette ne diyor? Onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz diyor. Bu işgal oluyor insanlara. Ha, demek ki kalkmazsak onlar gibi oluyormuşuz. İzen, bu lafza dikkat edin ayetin, kum, izen misluhum. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Başka bir söze dalıncaya kadar kafirlerle beraber oturmayın, Yoksa siz de onlar gibi olursunuz, onların aynısı olursunuz. Dolayısıyla bu bağlamdan yola çıkarak soruyorlar. Diyorlar ki alay edenlerle oturmak küfür müdür? Bakın veya şöyle soruyorlar. Onların misli olmak ifadesini nasıl anlamamız gerekir? Hani ayette diyor ya yoksa siz de onların misli gibi olursunuz, onların gibi olursunuz, onların aynısı olursunuz. Onların aynısı olmak, onların misli olmak ifadesini nasıl anlamamız gerekir? Yani onların misli olmak, onlar gibi kafir olmak demek midir? Şimdi kardeşler bakın. Kendileri alay etmeksizin, sadece alay edenlerle oturanlar iki kısımdır. Yani alay ediliyor bir ortamda, sen oradan kalkmadın, gitmedin o an. Alay edildiği an sen kalkıp gitmedin. Böyle bir insanın iki durumu vardır. Bir, alay edenlerin sözlerine razı olanlar, onları ikrar edenler, yani adam kalkmıyor çünkü ondan razı. Onların alaylarında ikrar ediyor. İşte bunlar ayetteki söylenen o mislinin, misilden kasta, kastın bir cihetine giriyorlar. O da nedir? O, o da aynı o kafirler gibidir. Mislidir yani. Onlar nasıl kafir, o da kafir olur. Bakın İbni Kesir mesela ayetin tefsirinde ne diyor? Bakın birebir size nakledeyim. İbni Kesir bu ayetin tefsirinde diyor ki, yani siz bu ayeti zikrettikten sonra diyor ki, yani siz bu yasak size ulaştıktan sonra, bu yasağı işler Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği, alaya alındığı ve değerinin düşürüldüğü bir yerde onlarla birlikte oturmaya razı olur. Bakın razı olur ve bu konuda onları onaylarsanız bu hallerinde onlara ortak olmuş olursunuz. O yüzden de Allah yoksa siz de onlar gibi olursunuz buyurmaktadır diyor İbni Kesir Rahimullah. Bakın onlara razı olmak ve onaylamak. Böyle olursa, o yüzden kalkmıyorsan o zaman kafir olursun. Yani neymiş? Onlar gibi olmak alaylardan e, razı olmakla, yapılan bu alaylardan razı olmakla ve o alayları onaylamakla olur. Bunu söylüyor. Şeyh Sa'di de zaten buna işaret ediyor. Şeyh İbni Hüseyin'in e, hocası tefsirinde. Ayeti zikrettikten sonra diyor ki Şeyh Sa'di, Çünkü siz onların küfürlerine ve alay edişlerine rıza gösterdiniz. Masiyete rıza gösteren o masiyeti işlemiş gibi olur diyor. Bu birinci kısım insan. İkincisi kardeşler, alay eden kimselerin sözlerini kerih görmür, görüyor adam. Kalkmadı oradan ama bu sözleri kerih görüyor. Razı değil, onaylamıyor, kerih görüyor, haram görüyor, küfür görüyor, şık görüyor. Kalkmıyor ama oradan. Alay eden kimselerin söylediklerini kerih gören bu kısım, bunlar İslam dışına çıkmayan ama günah işleyen kimseler olurlar. Ve Allah'a masiyetin aslı bakımından onlara benzerler. Hani o zaman siz de misli olursunuz. Dedik bakın misli olmanın iki anlamı var. Bir onlar gibi ya kafir olma anlamı var. Ya da masiyet işleme cihetinden onlar gibisiniz. Ama masiyetin türü farklı. Ama masiyet cihetinden aynısınız. Yani ikiniz de masiyet işliyorsunuz. O yüzden ayetteki misli olmak iki, iki yönü vardır. Ve ikisi de her kısma göre hamle olunur. Misli olmanın bir kısmı Razı olmayla o zaman oradaki misliliği neye hamle edeceksin? Bizzat onlar gibi kafir olmaya hamledeceksin. edeceksin. Ama rıza göstermeden otur, oturma orada misliliği neye hamle edeceksin? Masiyet işlemeleri cihetine hamledeceksin. edeceksin. Yani iki taraf da masiyet işliyor. Yani sen de aynı onlar gibi masiyet işliyorsun. Masiyetin aslında ama masiyetin ne olduğunda değil. Masiyetin aslında yani masiyet işleme bakımından onlara benziyorsun. Yoksa masiyetin kendisi bakımından değil. Bakın o yüzden İbnül Cevzi Zadül Mesir'de bu e, Kuran'ın bu belagat kısmına vurgu yapıyor. Burası çok önemli. İbnül e, Cevzi Zadül Mesir'de diyor ki benzerliğin hangi konuda vaki olduğuna dair iki görüş vardır diyor. Bir asi olma konusunda yani ikisi de asi, İkisi de asi. Ama birinin isyanı küfür isyan, birinin isyanı küfür olmayan isyan. İkinci durumda ikisi de e, asi, ikisinin de isyanı küfür. Dolayısıyla onlar gibi olursunuz benzerliği ifade eden ayetteki bu benzerlik iki anlamada olunuyor. O yüzden ondan bahsediyor. Diyor ki benzerliğin hangi konuda vaki olduğuna dair iki görüş vardır. Bir, asi olma konusunda benzerliktir. İki, onların içinde bulundukları hale rıza gösterme konusunda benzerliktir. O yüzden hatta sonuçta diyor ki çünkü diyor kafirlerle bir arada oturan kafir değildir. Yani böyle bir nas yok Kur'an ve sünnette. Kafirlerle bir arada oturan kafirdir diye. Bunu Zadr-ı de söyler. O yüzden bakın şu belakat kısmına vurguluyorum kardeşler. Şimdi bakın. İzen kum izen misluhum. Bu misluhum kelimesine dikkat edin. Siz de onların mislisiniz. Bu misliyet ya onlara ya onların aynısı olma cihetinde yani kafir olmaları cihetinde misliyettir. Ya da ikiniz de masiyet işlediğiniz cihetinde ee, misliyettir. Dolayısıyla ayet iki anlamı hamil olur. İşte burada tefrik nedir ayrım? Eğer rıza gösterme onaylama cihetindeyse, evet siz de kafir gibi kafirsiniz. Bu kafirler gibi kafir olursunuz diyor. Eğer burada masiyet cinsindense diyoruz ki, evet siz de bu kafirler nasıl masiyet işlediyse siz de masiyet işlediniz. Ama onların masiyeti küfür masiyet, senin masiyetin küfür masiyet değil. Çünkü sen rıza göstermedin, onaylamadın ama oturmakla masiyet kazanır Ve masiyet işleme cihetinden onların mislisin. Ama masiyetin ne olduğu hususunda onların misli değilsin. Yani kısayısı kardeşler bu iki görüşten her biri o mecliste bulunan kimsenin durumuna göredir. Bu iki görüşten her biri o mecliste bulunan kimsenin durumuna göredir. O kimsenin durumuna göre hamledilir. Evet. E, burada bırakıyoruz. Önümüzdeki dersine itibaren e, İslam bozan bozan eee Bozanus'tan 7'ncisiyle birlikte devam edeceğiz inşallah Allah'a emanet razı Muhammed